Özündeki sihriyle bizim dünya. Realitelerin boz bulanık rengine rağmen insafla bakanlarca bu dünya hala önemli bir cazibe merkezi konumunda. Onu yazı kışı, güzü baharı, gecesi gündüzü, iklimi tabii örtüsü, insanları kültür zenginliği ve maddi manevi atmosferiyle bütün cihanlara denk tutmak ...mübalağa olmasa gerek. Dünyanın hiçbir yerinde geceler gündüzler bu ülkede olduğu kadar büyülü... ...zaman burada hissedildiği kadar esrarengiz, mevsimler bu ölçüde ılık... Tabiat da bu kadar canlı ve bu kadar yumuşak değildir. Cihanın en nadide yerlerinde ve en müstesna coğrafyalarında... Gün gelmiş, gündüzler matlaşıp sararmış, geceler karanlığa gömülüp ışıksız kalmış, günler birbirine karışıp bir düzeye bir hal almış. Ama bu dünyada, tabii görüp duyabilenler ve hayatını kalp ve ruh çizgisinde sürdürenler için hiçbir şey eskimemiş, değişmemiş ve hele asla sihrini, cazibesini kaybetmemiştir. Sine onda baharlar her zaman haşr-ı araları atıp durmuş, yazlar rengarenk güzellikleriyle gelip gönül ufkumuza oturmuş, sonbaharlar monotonluğu yırtan mevkalarıyla dirilişe dayalı bir zevali hatırlatmış, kışlar sinelerimizde aşk-ı hasret duygularını coşturarak ruhlarımıza yeni bas-ı fısıldamış ve bizi sürekli tabiatlarımızın emelleriyle buluşturmuşlardır. Gönül adesesiyle bakıldığında bu ülkede gelmelerin, gitmelerin, değişmelerin, dönüşmelerin, farklılaşmaların, başkalaşmaların değişik manalar ifade ettiği görülür. Ve hayat her zaman in itafları çok bir mecrada, olabildiğine yüksek bir debiyle özüne ulaşmak için tıpkı çağlayanlar gibi hep ebediyet endamlı mehip görüntüler sergiler durur. Sıkışıp daraldığında, gerilip debisini daha bir yükseltir ve aşar aşılmaz gibi görünen engelleri, yürür köpüre köpüre havzında kendince, kaynağından fışkırdığı gündeki saffetiyle, hatta daha bir arı duru hal alarak. Sonra çağlar ve hayat soluklar geçti her yerde. Yaşatır yaşamaya istidadı olanları Ve koşar visale sevgilisinden ayrı düşmüş bir aşık gibi Derken erer vuslata Vuslatta ebedi huzura Gönüllerimizde hayatın rengi, deseni, şivesi budur Ama anlamaz bunları anlamayanlar bizi Bizim mana köklerimizi Duyduklarımızı Düşündüklerimizi mefkure ve hedeflerimizi. Aslında bizim dünyamızda doğup büyümek, kökleri gençin derinliklerinde bulunan, onun ruh ve manasını duymak bir imtiyaz ve bir bahtiyarlıktır. Böyle bir imtiyaz ve bahtiyalığı tam sezebilmek, biraz bu dünyanın ruh ve manası sayılan o zengin mirasımızın takdir edilmesine, biraz da ona, Nenunun leylaya baktığı gibi bakılmasına bağlıdır. Gönüllerdeki aşk bu ihtiyakı, güzellik, melaat, endam ve tenasüp karşısında parlayı veren bir kor veya tutu bir çrah diye yorumlanlar. Bu yaklaşım doğru olsa da eksiktir. Zira en büyük aşklar her zaman ruh inceliği, duyarlılık ve İihsas derinliğiyle mefsuten mütenasip, inkişafede gelmiştir. Kaba ve duyarsız ruhlar bazı şeylere karşı temayül izhar etseler de katiyen sevmesini bilemezler. İhsasları körelmiş kimseler her zaman aşku ı iştiyak deyip dursalar da asla vefalı olamazlar. Herhangi bir şeyi sevmek onu doğru tanıyıp duymaya bağlıdır. İç hususiyetleriyle tam bilinmeyen güzellikler İnsanlar üzerinde muvakkat bir alaka uyarsa da ebedi irtibat vesilesi olamaz. Bu kabil alakalar gelip geçici heyecanlara sebebiyet verseler de birer aşk kıvılçımı haline gelemezler. Allah'ı bilmeyenler onu hiçbir zaman sevemediler. seveniyorlar. Peygamberini gerektiği gibi tanıyamayanlar ...ona karşı saygılı olamadılar, olamıyorlar. Bu ülkeyi sırf coğrafi bir çerçeveden ibaret görenler de... ...vatan sevgisinin ne demek olduğunu bilemiyorlar. Bilmeleri de mümkün değil. Herhangi bir toprak parçası, yer altı yer üstü zenginlikleriyle kıymet kazandığı gibi... ...bir ülkede mana kökleriyle ve geçmişten tevarüz ettiği değerlerle yükselir gelir gönüllere taht kurar onu bu ölçülere bağlı duyup sevenler ülken der oturur kalkar ve humaya tutulmuş gibi hep daha üst sılayla titrer dururlar gerçi çöl bile olsa hemen herkes doğup büyüdüğü suyunu içip havasını tenefüs ettiği ve aşina olduğu yerleri sever ...oralara karşı daha bir derin alaka duyar. Ama bizim kendi dünyamızla alakalı aşk-ı iştiyakımız... ...sırf orada dünyaya gelip orada neşret etmemize bağlı değildir. Biz içinde doğup büyüdüğümüz yerleri... ...bize viladet mahalli olmasının çok çok ötesinde... ...ve başka yerlere kabili kıyas olmayacak şekilde... ...ayrı bir derinlik ve ayrı bir büyüyle duyar... Bağrında bulunduğumuz zaman onu annelerimizin siğinesi kadar sıcak hisseder, ayrı kaldığımız durumlarda da hep hasretle hatırlar, iç zenginliklerine, tadına, şivesine ve sihirli coğrafyasına derin bir özlem duyarız. Ona bizim ufkumuzdan bakmayanlar ve onu derinlikleriyle tanımayanlar, daha doğrusu bizimle aynı memeden süt emmeyenler, ...onun bu büyülü derinliklerini hiçbir zaman anlayamazlar, anlayamamışlardır da. Kim onu nasıl duyup nasıl yorumluyorsa yorumlasın. Biz bu sihirli dünyada, cihanın en muhteşem joyalarında bulamayacağımız güzellikleri bulur, kendi zenginliklerimizi duya duya yaşar, kendi şivemizin sihriyle büyülenir... ...ve her günkü basit hayat içinde madde ötesi ne derinlikler... Ne derinlikler tebaşa ederiz. Aslında hemen hepimiz, hem bugünümüz, hem gelecek adına beklentilerimizi, hem de kendi hayat felsefemizi ve geçmiş zenginliklerimizi bunları çağrıştıran izler, işaretler ve emareler arasında daha bir derince duyar ve daha bir farklı şekilde hissiz. Evet. Geçmişin zevk ve telakkilerine göre örülmüş bir mimari doku karşısında, inanç, duygu, düşünce ve estetik anlayışımızı resmeden bir dekorla yüz yüze geldiğimizde, soylu bir tarihin ölümsüz işaretleri sayılan mabetler, medreseler, zaviyeler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar ve bedestenlerin sırlı dünyasına açıldığımızda, Geçmişimize ait ruh ve mananın sanana tutulmuş gibi olur ve olduğumuzdan daha fazla bir büsata ereriz. Ereriz de işte o zaman hislerimiz gider heyecanlarının serhaddine ulaşır. Ruhi melekelerimiz, tahayyül güçümüz zaman üstü mülahazalara yükselir ve hemen hepimiz... Adiyat türünden duyduğumuz şeylerin yanında olağanüstü sesleri, sözleri duyabileceğimiz bir ufka ulaşır ve düşünce dünyamız itibariyle dünün, bugünün, yarının halitasından fakat bu zaman dilimlerinden hiçbirine uymayan ama hepsinden bir kısım çizgiler taşıyan daha sihirli bir dünyanın göbeğinde buluruz kendimizi. Derken her şeyiyle bizim olan bu dünyada her nesne, her renk, her desen ve her ve değişerek adeta bir başka hal alır. Grup etmiş gibi görünen güneş yeniden doğar. Mehtap, yıldızlar, arşı seyahate çıkmış gibi dolaşır başımızın üstünde ve bize gülücükler yollar. Her taraf üzerimize tebessümler yağdırmaya başlar. ...ve yıllanmış karanlıkların büyüsü... ...bir kez daha bozulur. Bozulur ve aydınlık ordusu karşısında... ...zulmetler üst üste bozkunlar yaşamaya durur. Bahar naralar atar... ...bütün güzelliklerini ortaya döker. Kurumuş gibi görünen çeşmeler... ...gürül gürül akmaya başlar. Bulutlar eğilir arzı kucaklar. Otlarla ağaçlarla konuşur. Yağmur solmaya yüz tutmuş... ...her yeri şefkatle okşar geçer. Rüzgarlar bir toy düğün havası içinde gelir, hepimizi ve her nesneyi tatlı bir serinlikle kucaklar. Dağlar, taşlar, her yanda ötüşen kuşlar, bize görüntü, ses ve namelerden ne armağanlar, ne armağanlar sunarlar. Sunar ve yaşadığımız zaman dilimi içinde daha önce yaşanmış olan, ve yarınki hayat adına da yaşanması düşlenen ışıktan günlerin kıvrımları arasında hiçbir zamana ait olmayan ama bütün zamanların özü usaresi sayılan ruhtan, manadan bestesiz ve güftesiz en enfes musikiler dinletirler. Ben ne zaman iman ve ümitlerimin ışığında bu mübarek dünyayı düşünsem kendi kendime işte mana. ...ve iç güzellikleri itibariyle... ...serhaddi olmayan... aşkım büyülü ülke... ...der... ...onun içinde bulunuyorsam... tarihi ve tebessümler yağdırır... ...uzaklardaysam... ...derin bir iştiyak... ...ve daha üst silahıyla inler... ...hayalimin nentezlerinden... ...onu temaşaya koşar, ...koşar... ...ve hasretlerimden sıyrılmaya çalışırım... ...bana göre o... ...her zaman... ...en güzel ülkelerden daha güzeldir. Bütün dünyayı kirletebilen... ...çirkinliklerin işgaline uğradığında dahi... ...hiç değişmeden... ...güzeller içinde her zaman... ...bir tane olarak kalabilmiş... ...ve Müşarun Bilbenan... ...parmakla gösterilen... ...bir ülkedir. Evet, hiçbir şey onun... ...manevi ufkunu kirletememiş... ...ve hiçbir levziyat... ...iç saffetini bulantıramamıştır. Zaman gelmiş kinler... Nefretler, gayzlar, hizip kavgaları her yanı sarmış, demokrasinin kodu kanadı kırılmış, hür düşünce öldürülmüş, iman, İslam ve Kur'an en vahşi saldırılara maruz kalmış, her yerde hazan yerleri ezmiş, bağlar bahçeler bozulmuş, çiçekler renk atmış, günler yasa gömülüp kan ağlamış, en taze fidanlar kırılmış, en gür selviler devrilmiş, hazan vurmuş ve yapraklar savrulmuş. Ama bu dünya, o derinlerden derin iç zenginliği, manevi deseni, ruh ve mana gücüyle hep renk olarak kalmış. Kendi evlatlarına gülücükler yağdırmış, onların ağlamalarını tebessüm fasıllarıyla tadil etmiş... ...realitelerin acı ve sert fırtınalarını... ...özünün ümide açık büyüsüyle yumuşatmış... ...ve en cehennemi hallerde dahi... ...sinesini önanları... ...sırlı bir... derd selamla serinletmiştir. Bu ülke kendine yer arayan... ...düşmanlık, husumet... ...kavga ve nefret gibi yabancı ve kafirce düşünceler... ...hiçbir zaman onda daimi ikamete muvaffak olamamış... İhtilaf ve iftiraklar da hedeflerine ulaşamamışlardır. Kıskançlık, nefret, sevgi ve mülayemete yenik düşmüş, haset ve ihtiras kendi kendini yiyip bitirmiş. Varlık ve bekasını bu türlü duygulara bağlayan tarihsizler de asla payidar olamamışlardır. Kirler ve kirliler geldikleri gibi savulup gitmiş. Bu orada sadece ve sadece hakiki insanlar ve insani değerler baki kalmıştır. Gerçi azam hemen hepimiz beklenmedik bir kısım hadiselerden rahatsızlık duyarak güzel ülkemizde bu kabili şeylerin olmamasını dilemiş ve nasıl oluyor da kalbe ve ruha açık bir dünyanın insanları hem de o zengin tarihi miraslarına rağmen bu kadar kalpsiz ve hissiz olabiliyorlar. ...diye hayıflanmışızdır. Ancak bu mülahasa ve ona sebep olan durum uzun sürmemiş, vakti merhunu geçe her şey yeniden olması gerekli şekli almış, kalp hareketlenmiş, ruh kendi şivesiyle konuşmaya başlamış, hissizlik yerini duyarlılığa bırakmış ve her şey bir kere daha özündeki edaya ulaşmıştır. Aslında bizler ara sıra O'nun ufkunu tarartan sis dumanı hesaba katmayacak olursak, O, bütün zamanların lezzet, tat, şive ve güzelliklerini birden bize sunacak kadar büyülü bir zenginliğe sahiptir. Biz her zaman O'nun sabahlarında baharları koklar, gündüzlerinde yazın rengarenk güzelliklerini temaşa eder ve gruplarında da en tatlı hüzüle sonbaharları duyarız. Onda her zaman sihirli görünen gece ve gündüzler, bin bir nazda değişip duran mevsimler, öyle taze, öyle ince ve öyle yumuşaktır ki, onları duya duya, kokluya kokluya aşinası olmuş gönüller, her sabah bir yeni güne uyanırken, en tatlı bir sesle, bahsübaden mevte çağrılıyormuşçasına, Yerlerinden fırlar, ezan ve pencit sesleri eşliğinde kendilerini cennetlere uzuyan bir şehrahın ortasında bulunlar. Bizim hislerimiz açıdan bu dünyada her şey, çok da tam sezemediğimiz bir büyüyle hep tül pembe görünür. Onun hiçbir zaman renk atmayan manevi deseni, İnsanlarının gönül sahfeti, Büyük çoğunluğun yerinde duruşu ve göz dolduran tavırları, Çarşı pazarının geçmişten tevarüz ettiği soylu çizgileri, Cami ve minarelerinin revak ve şadırvanlarının büyülü görüntüleri, Mabet halimlerinin hemen hiçbir zaman değişmeyen o sımsıcak atmosferleri, Şadırvan başlarında hu hu deyip abdest alanların, damla damla revaklara boşalan kuş cıvıltılarıyla karışıp bir koro teşkil etmeleri, teşkil edip içimize akması gibi durumları ve daha değişik büyülü hususiyetleri kamil manada ancak bu ülkede görmek mümkündür. Ne var ki, bunun böyle olduğunu duyabilmek de çok defa herkese müyesser olmamaktadır. Böyle bir duygusuzluk, ...onlara Allah'ın bir mekri olmasa da... ...haklarında bir mahrumiyet emarisi olduğunda şüphe yoktur. İhtimal bu bahtsızlar... ...ara sıra biraz serince esen rüzgarlara... ...sertçe esen hazana... ...mevsimsiz kara buza... ...doluya tipiye borana tutulduklarından dolayı... ...bu cennet köşesini... ...muvakkat hadiselerin ekşi yüzüyle yorumluyorlar. Oysaki bu kabil şeyler... ...hep gelip geçicidir... Muvakkaten ufkumuzu karartsalar da geldikleri gibi gider ve yerlerini bu dünyanın ödeki o pırıl pırıl tılsımlı güzelliklere bırakırlar. Bırakırlar da her taraf yeniden kendi tabiatının sihirli endamıyla tüllenmeye başlar. Ve bir anda bütün gönüllere huzur ve inşirah veren bir sihir kaplar her yanı. Derken ufkumuzdaki bütün sis ve duman silinir gider. Gökyüzü, ...bir baştan bir başa beyaz ...bahar bulutlarıyla dolar. Yağmur yağmasa da... ...çiğ olur Ve yapraklar üzerine çöken... ...tozun toprağın yerini... ...gelir şebnemler alır. Şafakları şafaklar ta eder... ...ve ufukta gönüllerimizin diline aşina... ...beyaz çehreli günlerin yüzü görünür. Görünür de... ...ovalar, ovalar, ...şehirler, köyler... Sokaklar, çarşılar bütünüyle manevileşir ve manevileşen bu dünya ötelerin koridoru haline gelir. Duyuşlar, sezişler daha bir koyulaşır ve böyle bir duygu tufanının içimize boşalttığı incelik, şefkat ve şiirin seviyesi idraklerimizi aşar. Arzu ve hülyalarımızla realiteler arasındaki uçurumlar bir bir kapanır... ...ve bazı rüyalarda olduğu gibi artık hayatı istediklerimize göre duyar ve yaşarız. Düşünce ufuklarımız cennet yamaçları gibi renklenir. Somurtkanlaşan duygularımız, kuruyup çatlayan gönüllerimiz... Kuraklıktan renk atan çiçekler gibi yıkılmak üzere olan ruhlarımız, sur sesi almışçasına derlenir, toparlanır ve kendi ufkuna doğru yürür. Her şey ve herkes farklı bir duruşa geçer ve diriliş naraları atmaya başlar. Kendi vatanında vatansızların hasret ve hicran yaşadığı dönemlerde, ben hep gönlümün pencerelerinden içime akan dünyanın, bu tür büyülü güzellikleriyle meşgul oldum ve onun şehresinde hep farklı şeyler okudum. Ümitlerin kapkara düşüncelere yenik düştüğü şu günlerde dahi içimden kopup gelen bana his ve inanç dünyamın esrarını söyleyen nefes bir musiki dinliyor gibiyim. Her zaman ümit ve imanıma bağlı tutmaya çalıştığım gönül dünyamda tatlı birer hatıraya infilav etmiş bütün o muhteşem mazimi ve bir gün mutlaka geri geleceğinden hiç şüphe etmediğim şanlı geleceğimi gönül gözlerimle temaşa ediyor ve zamanın bu iki kanadıyla alakalı en enfes görüntüleri, en bayıltıcı renkleri, en göz kamaştıran ışıkları birden duymaya çalışıyor ve hali hazırdaki durumun onca darlığına rağmen kalbi ve ruhi hayatım itibariyle, en geniş meydanlardan daha geniş alanlarda, tenezzühe çıkmış gibi bir rahatlık hissediyorum. Günümüzdeki bütün sevimsizlikleri, zamanın yorumlarına ve gelecek adına, vesile ümit sayılan aydınlık nesillerin takdirlerine haval ederek, inanç, ümit ve hüsnü zandımın ışık, gölge ve nertemleri arasında gelip gidiyor. Allah'a itimat, ...ve yakinimin araladığı mevzlerden... ...kaba aralarından diyebiliriz... ...tam net ve bazı görünmese de... ...müstakbel bir saadetin duygularımı okşadığını hissediyor... ...ve bir zamanlar... ...insafsızlığımıza kurban giden ruhumuzun ölüm döşeğinde... ...şimdilerde tarihin yüzünü karartan bir kaba ve karanlık düşüncenin... ...can çekiştiğini müşahede ediyor... ...ve ona yakılan ağıtları... Ruhumun derinliklerinde tarihin diriliş neşideleri gibi dinliyorum.